şey ne bileyim, bir embriyon halinde e, bir tanesini hatta Katiköy Belediye Başkanı'nın katıldı. Bir toplantı dolayısıyla başlamış bir şey, oluşum diyelim. En son e, üç hafta önce, dört hafta, bir ay. Dört hafta evet. Evet. Bir toplantı daha yapıldı ve bu birleşmelerin sürekliliği olabilmesi için de bir geçici yürütme kurulu oluştu. Bu yürütme kurulu hem bu meclisin büyümesi için çalışacak bir oluşum hem de e, toplantıların daha düzenli yürüyebilmesi için de e, kendince bir takım koronaştırıcı yöntemler bulması adına bir, bir, bir tür şey e, bir araya gelmiş bir yürütme diyelim. E, bu yürütme her cuma kendi Içinde bir toplantı yaptı. Dolayısıyla da bir çağrı çıkarıldı 2 Mart diye. Yani gördüğüm kadarıyla da az çok etkili olmuş bir çağrı. Şimdi Kadıköy Sanat Meclisi ne? Yani hani gelen sorular genelde hani bu yönde. Kadıköy Sanat Meclisi arkadaşlar Kadıköy sınırları içinde yaşayan, tabii o sınırlar dışındaki insanlar toplantılara katılabilirler. Yani en azından İstanbul'lu kimliğiyle. Ama daha çok Kadıköy sınırları içindeki sanatçıların taleplerini, isteklerini, şikayetlerini birebir belediye ile ve yerel mecl meclilerle müzakere edebilecek bir oluşum. Yani aslında çok pratik bir yerden ortaya çıkmış bir şey. Yani burada özellikle müzakere Kavramı önemli çünkü bu bir etkinlik değil. Yani bir araya gelelim, oturalım, konuşalım etkinlik değil. Elbette bu da bir sonuç ama öncelikle belediye ile eş birim içinde çalışacak, talepleri sunacak, itirazları sunacak, rahatsızlıkları sunacak bir meclis oluşumu ve meclisin de bir yürütmesiyle çalışabilecek, müzakere edebilecek bir mekanizma. Hani en şeyde... ...demokratik tabandan gelen itirazlara açıp bir şey oluşur. Ee, dediğim gibi bu 2 Mart toplantısı önemli. Çünkü bu bir tarafıyla bu tartışmalar şeylerin etekemeye görülmesi, nasıl çalışılabileceğine dair de ee, itirazların, önerilerin olacağı bir şey. Ama şunu özellikle vurgulayayım, yani belediye ile eş müdüm içinde çalışacak müzakere içinde bulunacak bir mekanizma için buradayız. Konuşulan şeyler şu meclisin her ay bir kere muntazam düzenli toplanması yürütmenin her hafta bir şekilde düzenli bir şekilde toplanması alınan kararların ya da önerilerin saydam bir şekilde internet üzerinden site üzerinden ya da basın üzerinden paylaşılması gibi çok basit Herkesin de aşağıya köyde demografik teamüllerle anlayabildiği bir mekanizma kuruldu. Şey Bugün işte bunu tartışmak için yani bir araya geldik. Hani bir önceki toplantılara göre daha fazla, En yani azından ayakta insanlar var. Zaten bizim de hedefimiz buydu. Yani belediyeye göstermek için en azından bir ayakta insanların olması bence az çok başarmış durumdayız. Yani burada bence ne istiyoruz, ne yapıyoruz, neler yapmalıyızı açık açık herhalde iki saat gibi bir sürede tartışalım. Notlar alınacaktır. Yürütme bunu kendi içinde koordine edecektir. Biriken talepleri de belediyeyle görüşebilecek bir hale getirecektir. Meclis her ay toplanmalı şeyinin dışında her aya yani her ayı beklemeden de bir iletişim mekanizmasıyla ile bu taleplerin bir şekilde bu sürece iletilmesi yönünde çalışmalar da olacaktır. Bugün bunu da konuşuruz. Yani bu nasıl olacak yöntemi, nasıl olacak formu mu olacak, şey mi olacak, bir muhatabı mı olacak falan. Onun için rahat rahat konuşalım, edelim, tartışalım itirazları söyleyelim. Bir de şu da var, Kadıköy Belediyesi açısından, yani Kadıköy coğrafyası açısından şöyle bir önemli tarafı var. Zaten bunu ilk toplantılardan buyarak konuştuk. Yel değirmeni coğrafyasının bir de özgül şeyleri, konu. Çünkü şu an metrekareye düşen sanatçı sayısı en yüksek coğrafyalardan biri. Ve anlamda hani içinde bulunduğumuz şey de ee, ne diyeyim, coğrafyada önemli Bunlar Bunları da tartışalım. Onun için ben fazla uzatmayacağım çünkü en daha sizden gelecek şeyler, öneriler. Burada moder edecek, ben sözü moderasyona bırakıyorum ve lütfen çekinmeden önerilerinizi, ellerinizi iletin diyorum. Bu meclis ne kadar büyürse ucu açık bir şey, dediğim gibi gelecek talepler, öneriler o kadar çok zengin olacak ya da itirazlar zengin olacak ve bu coğrafyada, şanslı bir coğrafya burası var bu ülkenin gelimi düşündükler. Topuk bir şeyler yapı, yapıla diye ben kendi adıma umuyorum. O anlamda sözü moderasyona bırakıyorum evet. ve devam şey, edelim. Ondan önce bir şey edeyim. söyleyeyim ben. Eee şeye gerek yok. Eee Yenikürt Belediyemiz yeni kültür Müdürü atandı. Hı. Simtel Hanım. Onunla da tanışın. Bir kere sanatı Simtel Hanım. Bundan sonra beraber eşit yani yerine Teşekkür ederim. Eee evet, sen İki uç havlu oldu herhalde. Yeni 100 milyon olarak aldım. Atalaylısian kökenliyim. Ee, Üniversiteden geliyorum. Ee, güzel sanatlarda dekorum kentsin. Ee, Yürüyüşüp kökenliyim. Alanım sinema. Ee, bu bir gelecek beklemiyorum. O nedenle ayar ayar basan her e, önerinizde yanınızda olacağım. Ee, son derece güzel bir toplum ee, katılımcı demokrasi ekrandığımıza göre o şey neydi uzun sürede çünkü katılımcı demokrasisler de hemen sonuca öyledi olmaz. Herkes bir fikri var. Herkes bir şey. Biraz sürecek belki ama sonuca vardığınızda eminim ki örnek bir çalışma olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ya belki sormak istediklerine ha, bir kişi şey yok. Sormak istediklerine bir şey varsa evet, evet. sana gidersiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa. Çok zaralmasın yine. Yoksa <gülüyor> <Çok gülüyor> daha sonraki. Tamam. Ayrıca şey var. E, toplantının sonuna doğru vakit kalırsa bir açık mikrofon yapacağız. Orada çeşitli öneriler için de vakit olacak. Ve sorular için vakit olacak. E, şimdi öneri yorum soru ve istekleri nasıl iletilebileceği yürütmeye e, zaten bu toplantı sırasında ara ara Soru ve öneriler için vakit ayıracağız. Bu sırada sırayla el kaldırıp herkesin sırayla gitmesini rica edeceğiz. Yani o zaman kargaşaya dönmesin burası diye. Çok kalabalıkız çünkü. Onun dışında, toplantı dışında Kadıköy Meclisi, Kadıköy Sanat Meclisi.org diye bir sitemiz var. Ayrıca Facebook'ta da Twitter'da yerlerimiz var. Buradan bize iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Facebook'un yazılı öneri formları bıraktık. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Ya da o formlardan bulamadıysanız bizi bulun. Bir şekilde yazılı bir kağıt vermenize yardımcı oluruz. Ee, şimdi, bugün tartışacağımız şeydenizle bir üstünden geçeyim. Ee, şimdi bir son, geçen meclisten beri yönetme kurulu dört haftalık bir çalışma yaptı. Hafta bir kez buluştuk, iki saat yene. Ve arada imayilerle çalışmamıza devam ettik. Burada neler yapıldığımı anlatmak istiyoruz kısa bir süre, e, kısa biçimde. Çünkü ondan sonra bu konularla ilgili takım konularda size danışacağız. İlki bunların bir oylama, genel olarak çalışma grupları ve meclisin nasıl çalışacağıyla ilgili takım prosedür önerilerimiz var. Bunları size e, önemli bir oylamak istiyoruz. Bu oynamanın sonucuna göre bu çalışma gruplarının kurulması da başlayacağız ve bunlarla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Eğer bu önerilere dedikirse mecliste işleyişin nasıl oluşacağı konusunda size öneririm. Şimdi bager e, mecliste son dört hafta işin verilen karar vereceğim. Hoş geldiniz. Ee, şimdi birkaç şey birleştirdim, Ali'nin konuşması üzerine. Ee, şeyi çok tartıştık aslında, yapısal olarak nasıl ilerlememiz gerektiğini, yani, yani sanatçı, sanatçı meclisinin nasıl olması, bu işte belediye vesaire, kurumlardan ne kadar bağımlı, ne kadar bağımsız olması. Ee, bu tartışmanı hala devam ediyoruz, o yüzden bu çok önemli. Ee, lütfen toplantılara gelemezseniz de kayıtları dinleyin. Bütün kayıtları yani özellikle şunu yapıyoruz. Şimdi bu tip girişimden ilk kez yapılmıyor, bunun farkındayız. Bu son girişim olmayacak. O yüzden her şeyi kayda atmalıyoruz. İnternete yüklüyoruz. Bir şekilde bütün toplantıları dinleyebilin diye. O yüzden çok önemli. Yani burada bir şey yapacaksak e, hep beraber yapmamız gerekiyor. Ve temsil ederiz. Hani önemli gözüküyor. Çünkü ben ilk toplantıda gelme için birbiri yoktu kafamda sadece bakmaya geldim ve genelde hissettiğim şey bahsedilen şey benle ilgili değil o yüzden ben gideyim oluyor e, bütün şeye katıldığında bir şekilde geçen toplantıda e, ikinci, üçüncü toplantımızdı ve artık kişiler şeyler seçelim, o kişiler kendilerine bir şeylere başlasın, bu sezonu değiştirilsin yani 3 aylığında içici bir kurul seçildi ve biz de elimizden geldiğince anlamaya çalışıyoruz ve şunu yapmamaya çalışıyoruz, özel bir proje özel bir sanatmanın vesaire üzerine değil bir yapısal bir şeyler kurmaya çalışıyoruz elimizden geldiğinde o yüzden yani biraz organik olarak ilerleyecek, yani mesela şeyleri çok konuştuk. Yani bir yani moda ağırlıklı gidiyor ama kalite köy dediğimizde çok daha büyük bir alan var. Bunları nasıl koyacağız ya da işte önce resimlerken ağırlıklı gidiyor ama başka işte edebiyat vesaire müzik alanları ayrı ayrı. Kültür merkezleri var, kültür merkezleriyle ilgili bir şeyler ödenecek Ve de işte farklı aktörler var yani burada mesela TAK var. İşte iş var, belediye meclisleri var, bunlarla nasıl ilişkiler duyacağız ve amacımız ne olacak? Yani aslında şu anda duyacağınız şeylerin çoğu bir beyin fırtınası sonucunda çıkmış şeyler. O yüzden sizlerin de oradaki konuşmaları lütfen dinleyin yani çok basit. Haftada bir buçuk saatlik bir ses kaybını, işte otobüste giderken, otobüde giderken dinlemenizi rica ediyoruz ki dahil olmamız, elimizin fikir bürütmesi, nasıl beraber fikir üretebiliriz, sistem yaratabiliriz bunları göstereceğim. Bir tane önemli nokta var. O seslerden almışız sesinden biri bu şey farklı. Yani bu seyir edeceğimiz her şey e, internette herkese bildireceğiz. Yani biz hani bizden önce yapılan şeyleri nasıl çalışıldığını, orada ne emekler harcandığını, ne hatalar yapıldığını göremediğimiz için bunlar tekrarlanmasın diye tamamen şey farklı bir zemine ilerledik istiyoruz. Şimdi kafamızda modellediğimiz yapı şu: bir yürütme kurulu var. Şu anda 8 kişi 9 kişi seçildi. Bir iki arkadaşımız ayrıldı 8 kişi kaldı. Bunlar her hafta toplanıyorlar. Belki bir frekans bir süre sonra düşebilir. Üç ay sonra tekrar altı aylık bir kurul seçelim Çünkü o zamana kadar üç aya kadar hepimiz biraz daha ne yaptığımızın farkında olacağız. Sonra burada bir kurul kendi altında projelere göre bölünsün. Yani çünkü hepimiz bu işe çok zamanımızı veremeyiz. Bu Böyle çok hızlı yapacağımız bir şey, değil. yavaş yavaş az zamanı verip, verip, verip yapacağımız bir şey. Mesela örneğin. Ee, i̇şte kültür merkezleriyle ilgili bir şey oldu, kültür merkezinde bir şey yapılması planlandı. O zaman kültür merkezlerle ilgili bir alt kurul kurulur. Onun içerisinde yürür, ilerler. Ya da efendim moda ile ilgili bir şeyler arttı, talep arttı. Modada bir moda alt kurulu kurulabilir, oradakiler kendi kararlarını verebilir. Şöyle bir yapı kurduk, kabaca anlamı hepsi değişebilir. Yürütme kurulu bu alt kurulun hepsi birer kişi olacak ve o kişiler her şeyin nevize taşıyabilecek aslında. Ya zaten her şey kayıt için şeffaf olacak da pek ettiç şeyler şunlar, belirgin grubu eee kontrol altında mekanizma geçmesin. Tekrar tekrar seçim doğru bir şekilde yapılsın. Şeffaf olsun ama bir yandan da efektif olsun. Çok kolay bir denklem değil. bunu çözünlemeye çalışıyoruz. O yüzden sizden ricam ya yani bugün önerilerimizi burada çok fazla alamayacağız. Çünkü zaten bir sürü kişi de emin bir sürü deneyimli fikir var burada. O yüzden şimdi belki bugün yarın internette o formları çıkartacağız ve burada evlerinizle yazdığınız önerileri de oralara koyacağız. Lütfen önerilerinizi yazın, herkes birbiri bir önerisini görsün. Dediğim gibi bu önerileri göre göre, çapraz karşılaştığına karşı, işte, farklı gruplarda tartışa tartışa, belirli bir ilerleme sağlıyor. Yani burada önemli olan bizim şurada başarılı olup, iki yıl düzgün bir yapmamız değil, bu tip bir sanat topluluğunun fikir verebilmesi, aksiyonun içindesi üzere bir deneyim kazanmamız ve birbirimizi daha iyi yetiştirmemiz olmuyoruz. O yüzden, ee, eğer sizin için uygunsa oylama kısmına geçecek miyiz? Nasıl yapalım? Yani e, şey de düşündüm ben, 6 aylık e, bunu değişik parçalarını oylayalım. Arbe. Bu 6 aylık kul kersini oylayalım bence. Tamam. O çok Şimdi şunu sorayım, ki, e, ses kaynını dinleyen kim var? Var mı <gülüyor> herhalde biri? E, çok az, yani bu e, inanın çok önemli. Çünkü neden bahsettiğimizden tamamen bize gerekiyor. Bu ileride resim olacak çünkü en büyük sorun şu, benden habersiz şu yapıldığı sorunun, bunun olmaması lazım. Yani, o yüzden lütfen siz biraz emek harcıyın ve onları dinleyin ve dinlediğiniz zaman anlayacaksınız. Biz de gerçekten o formülü bulmaya çalışıyoruz. Şimdi o zaman üç ay e, yürütme kurulu şöyle seçildi, çok kısa oylamasını yaptıktan önce söyleyeyim. Bir toplantı yapıldı, ondan önce bir kuru seçilmiş. E, ama buradaki toplantıya gelenler o kurulun seçildiğinden haberimiz yok dedi. Toplantıda kurudan habersiz yapılmış. E, Fakat böyle karmaşık durum vardı, bir kaos oldu, herkes birbirine girdi. Bağırıp çağrıştık, sonra dedik ki toplantı, o zaman bir kurulu baştan seçildi. Bugün seçelim dedik, hayır seçelim dedik. bir seçmeyelim. Duyura bakıp bir sorun topandıya kalabalık gelin. Bir sürü kişi oldu, seçelim dedik. Bir sorun toplantıya daha az kişi geldi. <gülüyor> Sonra e, nasıl yapacağız derken, oraya yeni gelenler dedi ki, bu olmaz, bir sorun toplantıda seçelim dediler. Onları bir durdurduk yapmıyor Çünkü ben daha böyle devam edecek. O yüzden orada apar topar, kime el kaldıydıysa onu seçtik. Dokuz kişiye kaldı, dokuzda seçildi. Şimdi bu seçtiğimiz kuruda 3 ay. Bu şekilde çalışsınlar ve yürütsünler diye seçtik. Bu şekilde idare edecekler. Sonra da tekrar bu tartışmaları siz takip ediyor olacaksınız. Bu sürede lütfen diğer şey olanlar da kişiler yapmak isteyenler kendilerini göstersinler. Çünkü gerçekten ilk geçici kurul, gerçekten geçici bir iş yapıyor. Ee, sonraki 6 aylık kurul seçilmesin ve çalışmaları devam etsin ve bu şekilde ilerlesin istiyoruz. Ee, buna itirazı olan var mı? Kabul eden var mı? Teşekkürler bu şekilde devam ediyoruz o zaman. Bu üç aylık, üç aylık geçici şey kurum ürken işler yaptı. İçinde evet. insanlarda kalmak istiyor geleceği kişi 6 aylık için. Şimdi onunla ilgili şöyle bir kurama koydum. Ee, kimse 6 ayda, bunları değiştirebiliriz ve lütfen belki bunlar için başlıklar açıp şey tartışabiliriz. Kimse 6 aydan fazla değil içerisinde, ülke kurumda olmasın. <Gülüyor> ee, o yüzden de onları konuşmamız lazım. Ee, belki bunlar değiştirdikleri tartışılabilir. Yani yapısal formu yani amacımız şey ki yani belirli bir grubun kontrolünde olmasın ya. ya da en azından bunu zorlaştıralım. altındayız. Hani o tatsızlık yarar mıydı sürekli çünkü meclis her şeye hakim. Yani diyebilir ki böyle evet, bir grubumuz var ama bu seferlik böyle bir bozum yapıyoruzlar. der, ilerlerdi. Onlar, Çoğun olduğu sürece hiçbir sorun yok ama olabildiğince modeli oturtmaya çalışıyoruz, o olur. Fiştireceğiz. Ha tamam, evet. Herete söz vereceğim şimdi ben. Yani yani bir şey iş. Ben heretele söz alırım. Ben bir, bir şey bir arkadaşlara bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi a, a, sadece bu bayan arkadaşlar <gülüyor> evliyor. Burada 8 Mart'ta biz de sadece sanatçı kadınlar olarak. Başka bir komediyi gitsin. Sonuncusu yazıyor. <gülüyor> Ama kimse bir... çıkmadan <gülüyor> ismini yazacak. Tamam. Tamam. O nedenle. <gülüyor> yani, yani, yani. Tamam. O nedenle. Yani çıkıp gitsin. O nedenle. Bu şekilde bir burada düzenleyeceğiz. Window'ya kalamış da gelmiş diyen bayanlar diye bunu ismini yazsınlar. Şimdi ben <gülüyor> klasik <teki gülüyor> tarafını aldım. Zaten biraz daha bülsün tarafını konuşacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Yani aslında duygusal kısmını kısmı mı söyleyeceğim? Kısmu şu çok resmik cümleler kurabiliyor. Şimdi bu zor bir detay değil mi? Biraz şöyle bir şey yapıyoruz, bir sürece çıktık bir şey önümüzde yürümek için hızlı adımlar almak istiyoruz. Bunun için de film toplamını, tartışma biçiminin hepsini oynamayı hızla tartışmak değil de daha uzun. Tartışmak içinde o şeyi büyütmek istiyoruz. Ama hızlı bir şekilde hareket etmek için yapmak istediğimiz şeyler var. Belli protokoller oluşturmamız lazım. Yani yerel yönetim bizden belli bir protokol oluşturmamızı istiyor bu protokolü nasıl bir protokol oluşturacağız? Aslında öneri olarak bunun şu an meclise sunacağız. Yani nasıl bir protokol? Biz bir protokol ön gördük. Yani biz bir protokol un gördük ama bu ön gördüğümüz protokol yine meclis tarafından tartışılabilinecek bir bir durum durumda yani meclis var ama kurul da şu an feste edebilir. Yeni kurul da şu an kurabilir. Bunların hepsi de meclis o anlamıyla şey yetki içerisinde ama ee, şey olarak belediye ile olan ilişki, ilişkimizde e, kurumdaki kişinin belediye model olarak kurumdaki kişinin belediye ile ilişkisinde Veto oy hakkı değil de veto hakkı gibi bir şey istiyoruz bu veto hakkı da neyse tash tartışmak için elimize bir biçim olacak diye düşünüyoruz yani aslında yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kusma bakmayın. Zaten geçeceğiz, matematik yapacağız bakalım, bakalım Aa, ne? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle yapacağız. Biz son bir özet yapacağız. Arkasından e, netleştirmek için soruya ihtiyaç var mı diye soracağım. Ondan sonra eğer netleştirmek için soruya soru yoksa oyuna geçeceğiz? Ee, şimdi şöyle e, yaptığımız zaman, hep aslında kabaca okumlu ve alt e, Eğer... Oynama sonucunda buna ok dersek, yani böyle devam edelim çünkü sonuçta biz sizin hep beraber yapacağımız bir şeyi modelliyoruz. Ee, evet dersek alt kurulları nasıl oluşturulacağına dair, bazı alt kurulları şu an bahsedip konuları burada çalışmaya başlayalım diyoruz, sonra tekrar toplanalım diyoruz. Ee, eğer hayır dersek, bu sefer grupların nasıl oluşturulması gerektiğinde tartışmaya tartışma yapabiliriz. Ee, ve hepimiz yine böleceğiz, gruplara böleceğiz hayır desek de. Bu sefer ürünme kurulunan birer kişi yaklaşık 7-8 kişiyle beraber ayrılacak gruplara ve ne istediğin, ne istenliğe dair direbi bir konuşma yapacağım. Ee, şimdi birleştireyim. Şu an şöyle kaba gruplara karar verdik ama bunlar çok kabaca bilmediğimiz şeyler. Ee, mesela sanat evleri, kültür merkezleri grubu diye bir alt grup konuşmasına karar verdik. Oradaki etkinliklerin düzenlenmesi, oralardan ilişki kurulması, e, ve oradaki şeylerin ne olduğuna dair, oradaki prozedelerin netleştirebilmesi yani çok bir başka bir prosedür var mı, yok mu, bu duyulamıyor mu yani? Çünkü sanatçının bütün prosedürleri takip etmesi çok zor. Onların birazcık duyulur, birbirimize haberdar edilir hale getirilmesi. Proje tanışma grubu dedik. Bunu mesela proje bazında alt grublara görebiliriz. Örneğin bir tanesi, yerlerinde bir mekanın sanatçılara verilmesi konuşulan şeylerden biriydi belediyeyle. Böylece bunun için burada oturan ve böyle bir projenin şekillenmesiyle ilgilenen kişiler kimlerse onların oluşacağı bir problemi de diyebilir. Ee, zamanla sanat böyle alt noktaları oluşabilir. Dolayısıyla buraya gelenlerden ne bileyim işte 10 kişiye Erenköy'den geliyorsa Erenköy'de bir şeyin yapısınızı kurabileceklerini başlayabilirler. Öyle bir grup konuştuğunuz. Bunları da yapacağız. Onun dışında da yine yerlerinin de daha çok olan projeler. Biz ağırlıklı yerlerinde olduğumuz için ilk projeler böyle çıktı ama sizin zaten önerilerinize göre yani şöyle bir şey yapacağız, dediniz bir şey öneriniz var. Bu çok fikir çok saçma bir köşe koymayacağız. Zaten ortada olacak. O, o kurumun kurulması gerektiğini düşünen kişiler olursa o kurumlar kurmayacak ve kendi işte çalışmaya başlayacak. Ee, Soru taşıdan projesi bu yorum dedik yerlerinin için. Bu da ayrıca belki yerlerin dışından, üniversite akademisyenler vesaire de bu konuda çalışan kişiler değil. Buna dair nasıl bir yavaşlatma, nasıl bir değiştirme, dönüştürme yapılabileceğine dair projelerin için böyle alt gruplar oluştu. Ee, bu grupların ilişkisi dediğim gibi birbirine bağlı kısmen ama şu an olmayan bir şeyin yapısını kurmaya çalışıyoruz. O yüzden doğru rahat çalışın. Yani biz de sizlerin neler e, isteyebileceğinizi tahmin ederekten buraya ilerliyoruz. O yüzden o önerileri yaparsanız elinizde son kişi olur. Yani bunlar isteniyor diyebilir. Yani 20 kişi çıkıyor. hayır bunlar önemli değil, biz kütüphaneyi istiyoruz diyebilir. 20 kişi çıkıp, hayır şu festival yok, or işte oradayız olması gerekiyor Bunların hepsi ne açığız o, o açıdan? Böyle kurumlar kurulması ve birazdan hani onaylarsak bu kurulları nasıl oluşan dair, konuşmaya geçeceğiz. Eğer onaylamazsak, neden onaylamadığına dair görüleceğiz de onları sizden dinleyeceğiz. Anlaşıldı mı biraz karışık anlattım ama anlaşılmayan bir şey var mı? Bunu oynayacağız şu anda. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pekala, ee, sanırım soru yok. Ee, böyle alt kurulların oluşması konusunda ee, kabul edenler, Kabul etmeyenler? <gülüyor> Kabul etmeyenler? Hiçbir el yani. Tamam. O zaman bir soru olarak, e, yani turları nasıl yürüyeceğine... E, şu kumulları... Kurul Tanrı nasıl yürüyecek? Tek tek hangi kumullara kimler zaman. girecek? Onları hiç yapabilirsiniz. Sözme kurul listesi başlayacak. şeyi takip... bu. Zaten ne? alt komisyon kavramı bitsin diye buradalar. Yani, Oylama tamam mı? Bürokratik tabi. Lütfen Yok, Zaten bit bitiyor zaten Hayır, Zaten bitiyor zaten e, şu an. Zaten bitiyor zaten. TV gibi bu. Gürütme olayı nedenleri yoklar. Belki hızlı içelim ve meclis dinlemeye başlayalım. Şu an gürütlere büyüyeceğiz. Yani insanlık güzel olsun, oynayalım gürmeyi takvimi okuyup mu bilmiyorum abi. da ama hızlı bir tamam, şu an proje start demeye başladı. Proje bunları böleceğiz şu an o zaman. Hiç konuşmayatmayacağız. Çünkü en son proje <gülüyor> gruplarına bölünüyor şimdi listeyi ne demek ya. olur. tamam öyle o zaman. Şimdi dizal etmeye çalışınız bakalım. Bu yönetmenin problemlerinden birini görüyoruz şu an çok fazla kavramsal ve normal iptal Yani bu meclisi dizayn etmeye çalışan bir şey değil. Ben hızlı de model edin ve meclis konuşmaya başlasın. Tamam, yani bu tamamen başlayalım. Meclis, gözükme kurduysa. Yani meclis konuşmaya başlasın. Tamam. Şey, tamam. Evet. Aa, bu konudaki önü... Evet, açık mikrofona geçiyoruz. Evet. <gülüyor> Şu anda konuşmak isteyen arkadaşlar var mı? Tamam. <gülüyor> Şu ana kadar önerilen her şeyi kabul ettim ben. Ama ne olduğunu bilmedim. <gülüyor> Sadece insanlar önerdiler, ben de seferahet bağlıydım. Ama ne için yaptığımı daha konsantre olamadım özellikle. Yerde yerlerinde oturuyorum. Hepinize önce sevdiğine selamlamak istiyorum çünkü her zaman herhalde dünyada böyle başka bir mahalleyi olmuyor. Sanatçısı bu kadardı. Bir ade, bir ade. Ve Yani, Evet. Onun için her öneriye baştan direkt diyeceğim sigara içmeye çıkacağım onun için diyeceğim. <gülüyor> Önlerden konuşayım, gideyim çünkü her şeye katılıyor. Benim de bir önerimim var. Madem cami ayındayız e, yer delimini yıkacaklar. Hem burada çok alkol tüketildiği için hem de bir an önce deprem verecek kentsel, neydi tanıttı? Kentsel dönüşüm olacak. Onun için zaten hepimizi dağıtacaklar. Hiçbirimiz burada ev alamayız, bir şey yapamayız. Çünkü benim bildiğim dikey yapı olacak. Burada yeşil alan olacak. Sokak olmayan içinde içilebilecek beni ben direnmeyeceğim. Her öneriye evet diyorum. <gülüyor> o zaman hepimiz belki deniz manzaralı atölye edimiz olur. Kim olduğunu taşıyorum. Efelerim sevgili. Böyle bir güzel mesela bir Boşo değirmeni ya da beraber bir mahalle düşünsenize eee yedi tepeden görünüyor. Aa yer diyece ne orası ki. Yani yıkıldığında buranan böyle bir heykel de mimarlık birleştiği dünyanın özen edeceği bir şey olsun yani var, ya don var yer değil miyimiz var bende. Hani bina böyle olsun diye hayat kuruyoruz bulutla beraber hepinizi ishildiğini selamlıyorum sigara içmeye çıkayım çıkınca. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar ben bu da tarafımda yapıyorum bu. O... Kadıköy için herhalde değil mi? Kendini <gülüyor> saktırırım. Yücel dönmez. Yücel dönmez. Ben çoğunu sanırım. Şimdi ben otuz sene Amerika'da kaldım. Chicago'da. Chicago Sanat Konseyi belediyeyle çalışır. Ben alt kurullar, üst kurullar bize ama önce bir şeyden meclisten ya belediye başkanlarından bir takım sözler alınsın, takım kontaklar kurulsun, o sözler yerine getireceğine inanan ondan sonra kurulları kurumuyor. Yoksa kurarsınız kurulları, sınıflara ayırırsınız, projeler üretilir, Karşında bir şey alamazsınız bir daha da böyle bir şey yapılırsa yapılırsak ilgi duymaz. Aldınız mı belediyeden böyle sözler? Evet. Belediye başkası. Tamam. Belediye bir ikinci Kadıköy'deki firmalar, gülmeyin, 11 bir sene Amerika'da sanat eğitimin hizmetine götürdük. Chicago Sanat Konseyi'nde. 95'te de Clinton Ulusal Sanat Modalya'sını bizim organizasyonu. Onun için yani baştan sağlam gidersen i̇şte firmalar olacak. Belediye olacak. <gülüyor> tamam. Gayet. gayet gayet güzel. Ben ne yönetime girmek isterim kurullara zamanım yok ama elimizden gelen katkıyı yapacağız. Odadaki bazı arkadaşlara da konuştum. Teşekkür Desteği vereceğiz yani. Bu desteği. Onun baştan şey kurum. Benim ilk geldiğimde gördüm ki seçim havası. Kurullar kurulacak, seçilecek, geçilecek. Sanki bir politik bir hava hissettim. Politik değil ama seçimle meçimde öyle çok fazla bürokrasiyle arkadaşım dediği gibi. Uğraşırsanız sonu olmaz. Bir an önce kurul etkinlikler başlasın. Dünya Sanat Günü var misanda. Kadıköy'de niye bir festival yapılması? Yapmıştı, ondan ya ben de bu Sanat Dünya Sanat Günü kurulundayım. Kadıköy'de de bir şey yapın dediler. Şeydir, ilk etkinlik o şeyle başlasın misanda. Sadece. Daha mı? Siz daha şey. Ya bu kadar çok arada görmek ne kadar güzel diyor. Biliyor musunuz? Yıllar önce ben öyle gibi buraya taşındığımda insanlar bana şey dediler. Ya hocam aklını mı mi? Korkmuyor musun orada? Zaten bir aşağıda, hocanın e, aşağıda sahilde evi vardı. Ardından çok erim. Bir de e, uzun hafızda arada bir ve birer yüzün bir yer vardı. Yani bunun dışında yoktu. Ama e, bu harika bir şey. Lütfen bunu çok güzel değerlendirelim. Yani bu sinerjiyi eğer biz e, yakalayabilirsek e, gerçekten çok güzel şeyler olur. Belediye de bu konuda hazır olduğunu düşünüyorum. Ama bizim de bu konuda oğulunlaşmamız lazım. E, bu arkadaşımızın önerilerini sadece demokratik ve de çok yerinde buluyor. E, bence bu genç arkadaşlar e, bize çok iyi bir yönetim Örneği sergileyecekler sanıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok kısa bir şeyle teştireceğim. Ya bir şeyle teştireceğim bu arada. Bu proje grupları derken şöyle bir şey, seçilme diye bir olay yok proje grupları. İlkenin herkes, bunlar anons edilecek, herkes katılacak. Yani öyle bir hani seçilecek, ben bu kadar insan olacak diye bir şey yok. Sadece yatışım, sağlık bulmaya çalışıyoruz. Lütfen bir şeyinizi söylerseniz konuşalım. Selamlar ve aferin. Yerdeğinizde eğitim. Sanat alanında çalışıyorum. İlk defa yiyorum. Bence de toplantılara gelmedin. Ya da dinlemedin. Haberim oldu. E, ama şeyi şöyle düşünürüz Uçanlar çerçevesinde. Çok basit düşünelim. Kadıköy'de yaşayan sanat sanatçılarından bir sürü sanatçı var. E, hepsinin kendi alanlarında ya da ortak. Ee, dersleri var Belediye ile bize mekan veriyorlar ne yapıyorlar vesaire diye bir takım. Ya burada bir takım dersler var ve üzerinde çalışılması gerekiyor çünkü Türkiye'de sanatçı maktarlı ee, gözeten birlik sistemleri zaten yok herhangi zaman. Dolayısıyla bu fırsat Proje grupları mı oluşturuluyor? Üniversite grubu, üniversite grubu ne oluşturuluyorsa tek kişi ya da 100 kişi bir arada herhangi bir şey yapamayız. Yani tabii ki birlikte hareket edeceğiz ama bütün şeylerin artık yılgıya dökülmesi, harekete geçmesi, e, ilerlemesi için işlerin sorumlulukları alıp bütün bu konuşmalarını ve bütün bir araya tutulması gerektiği için bir yürütme kurulu proje yürütülleri mantıklı almakta sadece söylemek istedim. Harika. Evet. Ben de sabit ki orada eee aslında eee yürütmenin olmasını düşledim. Çünkü o yürütme eli iyi çalışan bir sekreterli olsa aslında yürütme dediğim şey bu biz olsak, bu her hafta bu salon olsa ve bir bu salona kürsüye çıkıp eee belediye ile ilgilenen, belediyeninle katılabileceğimiz bir çalışan arkadaşlardan bir e, o Geldiğimizin nasıl anlatabileceğimiz bir hani, proje başvuruluk formu ya da Türkiye çıktığımız zaman işte böyle man e, istatistikleri olan bir e, piyush e, ilkeleri olan bir şey adı veriyor. Aklımızda ne varsa, ne e, canlı bir şey yapmak istiyorsak, tasarımcı olarak dedim ya da ilgili işte resimletecekler, heykeller her şey olur ben buradaki bu kalabalığa aslında yani, derdim anlatsam, o forumun içinde şu da odası, yani grup şeklinde katılmak istiyoruz. Adı çalışma grubu olurum, bilmem, bilmem bir projesi çalışma grubu olurum. Yani ben bu kadar burada değerli insan varken, hani böyle buraya çıkıp, arkadaşlar üç işte oradaki, linkteki forumu uygun şekilde şey yaptık, projemizi hazırladık, dinleyin bizi. Ee, biz anlatırken sizin de göreceğiniz bir temel yani sizin de yani, sonunda göreceği belki sonunda olduğu şeyler olacaktır. O şekilde böyle projenin pişmesini yapıp sonunda ve belki ee, red veya işte ya işte biraz daha geçtik sanki burada sıcağı <gülüyor> sıcağına yani, aslında Belki bir şeyler olursa daha ee, herkesin heyecanla böyle o işe sarılabileceğini düşündüm. yani ben çalışma grubu kurup bunu mailde atacağım, işte benim de böyle yavru çalıştığım şey, e, o yönetim kurulu ne yapacak, yapacaktım anlayamadım. Yani o yönetim kurulu sonra size onaylayıp size oylamaya mı sürecek konu da tartışmalı. Yani belki biraz bu konuda da biraz... Ama yani sadece toplantıların düzenli, çok güzel e, devamlılığını sağlayıcı bir e, hani adı sekreterliği olarak da bir başka bir şey olabilir. Bir şey olursa ve aslında kurul denen şey, oylayan... E, İçinde birleştiği çalışanlarının binlerin herkesin olduğu bu salon olursa daha güzel olmaz mı diye bir sorum var. Merhaba arkadaşlar. Maslın'da bir sürü e yer bir şekilde aslında benim kendi kurumumun içerisinde olan bir kişi olarak da kendi fikrimiyle tartıştığım şeylerden bir tanesi şu: Biz bu kurul olarak Kadıköy'ün toplamında ne yapacağız? Birincisi Kadıköy çok geniş bir alan. Bunun için otonomlara bölelim ya da parçalara bölelim gibi bir önerimiz var. Asıl yapmamız gereken şey kendi varmadan sivil meclisimizi ne kadar büyütebiliriz ve ne kadar genişletebiliriz gibi bir derdimiz var. Bunun gelişimlerinin yönü, bunu geliştirmenin aynı zamanda meclise de şu anı sor, soruyoruz. Biz kendi şehrimizde Kadıköy moda, diğer deyimiyle Bostoncılık hassasiyetleri herkesin kendi hassasiyet bölgesine dayalı oradaki şeyi taşıması gibi bir şey vardı. Asıl kurulun da bunlar organize edecek yapıydı. Hepsini iletişimli meclise taşıyacak yapı olarak yorumladım bunun dışında bugün toplanmamızın başka bir sebebi daha var. Bu aslında yerel yönetimin bizden istekleri var. Buradaki yaşayan sanatçılarla ortaklaşmak istediği bir durum var. Biz yerel yönetimle nasıl bir protokol izleyeceğiz gibi bir önerimiz var. Kurulda tartıştığımız bir önerimiz var. O öneriyi de size sunacağız. Biz yerel yönetimle şu tarzda bir protokolde Gülmek istiyoruz. Üç ayın boyunca gibi bir sunum yapacağız. Size aslında aslında onu da tartışmış e, tartıştık aslında Bagherin söylediği sesler dinlendi mi ya da oradaki tartışmalar dinlendi Aslında onun belki de oradan çıkar. Oradaki zemin ne ne hem ile nasıl bir protokolle yürüyeceğimizi konuşacağız. Bir de kendi meclisimiz veya sanat meclisini ne kadar büyütebiliriz? Büyütmemizin temelinde çoğunlukluluk esası üzerine kurulu olmasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bağımsız bir durumumuz ancak siyasi baskı yapabiliriz çoğunlukla. Gibi bir durumda yaşadığımız kentin içerisinde neler yapabiliriz? Bunu bir... Siyasete nasıl bir baskı aracı haline getirebiliriz ve bir şeyi var olan siyaset alanından çıkarıp da daha yerel zeminde nasıl tartışabiliriz gibi bir, şeyimiz, bir yönteme önerimiz olacak. Bunun üzerinden aslında bu oynamaya da şey kısmı aslında biraz öyle bir şey. Biz bir yöntem belirledik, konuştuk, bunu sunacağız. Bu sunmak bugün dahil olmak üzere Önerilerimiz Biz belediye ile nasıl bir protokol oluşturacağız? Bu protokolü dair bizim bir önerimiz var. Mesela belediyenin kurabileceği herhangi bir o, herhangi bir sanatla ilgili herhangi bir kurulunda sanat meclisi kurulunda bir kişinin orada olmasını ve o sanat yapacağı mahallenin varsa e, halk meclisi, halk meclisinden bir kişinin orada olması sanat meclisindeki kişinin kuruldaki kişinin var olan durumu veto hakkıyla çoğunluğa taşıyıp onu tartıştırmak gibi bir yöntem ve protokol üzerinden bir önerimiz var. Evet benim. <gülüyor> <gülüyor> yani Aşağıdaki dediğini yapmaya çalışıyoruz zaten. Hani yani kitap şekli farklı ama ki oynamanın biraz komik olmasını seyrede sekreterlerin çalışmamı beni oynamış oldu zaten. Yani hani konuşacağız yani hep beraber her konu konuş. Ünlü zaten ne ben? ben. Yok, bayağı bayağı dediğine çok yakın bir model. Yani biz her konuyu hep beraber konuşamayacağımız için zaten arttırma mutluluyoruz ve zaten aslında şunu yapıyoruz. Herkes daire olmak isteyen konularda, kendi gibi daire olmak isteyen kişilerle buluşup, fikirde üretip projede üretsin, istiyoruz zaten. yani Dolayısıyla orada yürütület kurulu dediğimiz şey bayağı sekreterliğe yakın. O yüzden abzuluk duruyor oylama yaptığımız şey. Şurada bir başka bir şey yapacağım. Ee, yani. Yani, da, bu şekilde bu kaydı ediyorum izlediğiniz için. Eee karşı karşıtı çalışma oluşturulacağı için da o grubu içerisinde de şunu da buradan kayda geçsin diye söylüyorum. Eee şeffaflaş şeffaflaşılmaya ilişkin bütçeyi hani, şu an toplantıda eee bir kurulu yönetmesi eee bunu da sağlayabiliriz eee e, e, ortamda. Benim en çok düşündüren şey ise das ön yargıları evet. bak kanun da değil biraz daha önce belediyede çalışmak için biraz şey öğrendim şeyler var. Ee, bu meclisler genelde bu zaman <gülüyor> bir şekilde bir yere kadar geliyor ve gerçekten Türkiye meclisinde bir merasimde oluyor. Bir önerge ve veriyor, hep Yani ben çıkma aslında eee bu da belediyeden beklenen bir eee problem yaşayını ortaya işte, şey tam bu yaşanıyor. Çünkü e, şimdi, bazı projeler oluyor ki, belediye de aşam bir şekilde oluyor. Ama belediyenin de o projelerin bir şekilde haberdar olmak değil mi? Yani biz onları onun için seçmiyoruz. Mesela Hayda Başak projesi var. Hayda Başak O projesi ile birlikte yerden eminlik olacak dönüşümü, bizim bilmediğimiz bir şeyler var mı? Yani bu soykılaştırma karşı, e, karşılaştırılacak e, kurulu böyle bir ilgisi olabilir mi? Yani belediyeden biz bir şey sorduğumuzda cevap alabilecek miyiz? Yani e, onu ne kadar paylaştık, ne kadar istiyorduk. Yani şurada bir fark var. E, bir firmanın e, şey, yürütüşü olduğu bir şeyde ilişimini yapıyor. Bir de orada bir donmuş oldu. O da kıyasla, kendimle olmuştu. Şey. Ve belediye bunu aslında pazarlar da ikisini de bir yandan da vitrin olarak kullanıyor. Ama bir yandan da e, pıtır pıtır pıtır açılıyor. Pıtır pıtır kiralar akıyor. E, sanatçı dediğin... E, bir şekilde buraya kendimle toplanmış sanki bazı yerlerde sürekli ben de eski yaşları olarak kaçak içme şeklinde bulunurken artık köyde oldu bir güzel bir belediye diyor bu neden aslında eee cevap şefak, e, biz talep etmedik için. ben meclisin e, bu ilgili kurullarının e, böyle bir e, talep vermiş işte, belediye ile o protokol anlamında ne olursa böyle bir şeyin e, kayıtlara geç Ya ders siz nedir? Ancak o değil. Lastik durağı bir fark. Cep telefonu da. Eee, sanatsal iletişim nedir? Eee, daha kalkışında başır. Burada 30 fark nedir? Zaten bir fark nedir? 4.500 gibi baş programlar. Yani hani olabiliyor müşterinin bir var mı? tartdaki karşı karşı bu dolayısıyla Yani nelerdir? Nasıl analysis, bi bir karşı bir karşı e nişter bunu ee, konuşmadık şeylerde toplantılarda biz kendi yaptığımız konuştuk zaten onun onun ilk, ilk ilk toplantımız buydu evet. ama yani sonuçta hala ee, çok net şey. bir evet, şey, şey çok var. Evet. şimdi ee, şöyle açıklayayım e, sanat nesnesi nedir neden gerekli? Y bunun yurtdışında örnekleri de var, bir kentte yaşayan semt, semt sakinleri kendi semtlerine ait bir söz sahibi oluyor, yerel yönetimlere karşı. Yani sanat, pardon bir semt meclisi oluyor, var yani bu yurtdışında var, bu, bu ülkede daha uygulamadı ama. Yani o semtte yaşayan kişiler o semtte dikilecek her ağaca veyahut da heykele bir binanın yapılmasına, yıkılmasına müdahil olabiliyorlar. Bunda e, biz e, sanat olarak, e, bu olarak ayrıca bir e, kendimizi korumlandırmak e, durumundayız. Çünkü yaşadığımız kentte, e, işte bakın soylaşma vesaire, tek tek olduğumuz sürece, e, işte arkadaşımız bahsettiğim kuzun çığa gönderilir. Tek tek olduğumuz sürece başka yerlere sürdürürüz, oraya gelir buraya geliriz. Ama birlikte olduğumuz zaman yaşadığımız çevreye, yaşadığımız semte sahip çıkıp kendimize ait bir duruş elde edebiliriz ve bir bir şeylerde karar verme aşamasında da müdahil olmak zorundayız. Yani e, yerli evde veya moda etkilecek herhangi bir heykel veya ikibiş bir heykeli sorgulama, estetik bir kurul. Yani ona, ona karar verme Tek kişinin değil, tek grubun değil. Yani bir takım meclis verecek her şeyi. Yani her şey müdahil olmak zorundayız geri kaldığımız sürece olaylar çok daha farklı olacak diye düşünüyoruz. Yani bu bir e, sinir bir girişimdir. <gülüyor> ve de olması şey. Özellikle sanat alanında. Biliyorsunuz ya yani Türkiye'nin geldiği en son ııı e, söyleme de gerek yok. Burada tek tek mücadeleler bir yere kadar birlikte olduğumuz sürece kendimizi ait kurumunu koruyabiliriz. Yani bunun için de gerekiyor. Ve de zaten burada da e, ııı tamamen e, demokratik ve şeffaflık üzerine kurulu ııı e, değişimli bir kurum oluşacak ve de herkes yani iki kuruldan bir saat iler daha kuruldan katılamayacak. Boyramada şey yapacak olacak burada. Sandık koyacağız. Yani bu tam demokratik bir olay. Yani o bize katılım bir gerekiyor. Yani meclisin şeyi bu, amacım. Peki e, sorumlusal alakaların ilişkisinin neler olduğunu yani? Bunların e, bunlar bizim bugün e, bizim e, bizim bugün yapmak yaptığımız tanışma, ilk tanışmamız... E, Yaklaşık dört 4, 4 biz bunları zaten tartışıyoruz kendi içimizde. Burada daha bir geniş hat hatı oldu bugün. İşte işte zaten ilk konuşma, ilk tanışma ve buradan çıkacak sonuçta siz önderde bulacaksınız, bağlaşabileceksiniz. Ama meclisten gerekli ben sadece ona çıkmamak istiyorum. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> Açıkçası Bunlar herkese Tuhar Yalçı'ndan e, BDT Çiçek'in, 3. toplantıları ve evet. kaydedilen aşağımın hızasını da da olup evet. Yani katıya, e, çok fazla yani müdahale de bağlamında değil, bir belediye gezerken beraber bir şey, sadece tek bir şey açıklamak istedim. E, takı yürütme kurulu, yürütülmesindeyim ben aynı zamanda, ürünlü olarak tamam. bir şey. Birbirinin bütün bulunan bir yer değildir. İsteyen herkesin birbiri olarak projesini aktarabileceği bir yerdir. Sadece buna çıkmak isterim. Aynı zamanda soyulaştırma kurumunda da bulunmak isterim. E, hem ünlendirici olarak hem mimar olarak bulunmak isterim. E, bu konuyla ilgili yapılan bütün çalışmalarda da aslında 3-4 aydır, 3-4 aylık bir süreçte burada yerde ilgili hangi dükkanlar el değiştirdi? E, Buradanın nüfusunda nasıl bir değişimi oldu? E, onun dışında yani bütün fiziksel Değişiklikler, dünyaların cephelerinden işte buradaki insanlara kadar değişiklikleri kaydetmeye çalıştık. Ee, ve buranın tarihi olanları bağlantısını kaydetmeye çalıştık ve böyle bir çalışma hazırladık. Bu grupta da bu çalışmayı e, tabii ki beraber yani onların e, hem buradaki istediği bilgileri sağlayarak hem de çalışmaya sağlayacakları katkıları beraber yürütmeyi çok isteriz. Haydiyen <gülüyor> projelerde olduğu gibi e, ne kadar fazla elimizde olanı varsa, ne kadar fazla elimizde bilgi varsa, güç varsa bunu birleştirmenin Önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Adet eder misin? Arkadaşlar, e, ben ben açılış konuşmasında kısaca değindim ama meclisiz demek. Yani buradan gelen ödevleri rütbeye vererek belediye ile müzakere denilebilecek bir şey. Yani şu an en kalabalık toplantımız bu. Yani bizim ölçümüz ayaktaydı. O ayaktayı az çok sağladık. Yani bence burada şimdi ilk defa gelen arkadaşlar var bunlar meseleyi ısınacak da belki iki toplantı sonra öneriler mesela Ücel Bey öneri orada yaptı mesela bir şey olarak rot alınmalı gibi bir şey yaklaşıyor hani ne yapın yani. İlk gün sonra başka bir arkadaş şöyle bir şey var hani bunu ben belediye ile konuşmak istiyorum diye diyebilir. Yani o anlamda belirtis direk belediyenin muhatap alındığı bir mekanizmi büyütme ve daha sonra da oluşan komisyonlar bunları hızlandıracak bir şey. Yani burada konuşulacak belki bir e, altyom taleple konuşmadılar. Önce bir itiraz edilmişsiz falan ama böyle bir şey olsun, göğüsü verin olsun. Bir kere belediye muhatap, <gülüyor> zaten şey olarak katılmış. Yani Buna emin olurum yani. Notlara bunu yok. Ben de yani, İşi hızlandırmak açısından taleplerle şey bir sey de bunları işleyin. Ee, sonra belki iki con top, tor commissiona. Bunu da gibi. Yani biraz e, sorarken şu özgelerine sorun. Yani bu atamamız var. Bu ata gölde oturuyor. Yani sürecin traction işimizle ilgili mi acaba bu? Bu mikrofonu kullanabilirim. Ne düşünürsün? Arkadaşının söylediğine cevap etmek istiyorum. Ben tüm toplantıda da bunu gördüğüm yoktu. Şimdi bir muhatapımız var. Belediye başkanı bize konuştuğunda şunu <gülüyor> peçenler bakalım. Bir sanat grubu yapabileceğimiz, herkesin yararlanabileceği, atölyeler olabileceği, bu gibi peçenlere araştıralım dedi bana başkan. Benim yanındaki arkadaşım bunu da not alıyorum. Bunu kim daha edecek? Onu, ya, ye, bilgi evet. yerlerimizi, yerlerimizi yani, Bunu öyledim mi? Evet. Yerlerinizi yerlerinizi yerleri götürtün. Muratlarına gelmiyor. Ya işte onları bu? takip edeceğiz. Altı ekip kurmanın amacı Altı ekip amaçlar dememem. Aslında şimdi bunda da Şu anda yok. Bir kişi aldı. Ondan sonra beş dakika ben mi Bir saat geçti. Ara, işte, ara ara verirsek yani, toparlanılmaz. Şey e, yani e, ara verirsek toparlanmamız çok zor. Evet. Bana kalırsa evet. tek evet. oturum tabii. Evet. Ara verdiğimiz evet. zaman e, tekrar toparlanmak evet. çok zor. Yok soğur. şey yapalım. E, de, Yok da e, e, yani e, bir insanların e, alt listeler, eline insan e, listesini alalım. Madem burada yapmıyoruz. Şimdi <gülüyor> önelere devam ederim de sonra şey yaparız. <gülüyor> Ama ara verirsek insanları alalım. Başka bir ara verin de Evet ben kanatlılar kökü. Köyde, mahallede, çarşıda bu şeyler yapıyorlar. Bu çarşılarda, meydanlarda ve orada diyorlar sürekli. Sadece resim ve hareket açısından düşünmüyorum. Ya da müzik etkinlikleri var. Duyamıyoruz. <gülüyor> Geran Kanlı Köy Belediyesi'nin bir sürü kültür merkezi var. Bu kültür merkezlerinde eee çok da Genel'e yönelik bir şeyler yapıldığını düşünmüyorum. Burada işte sanat ve kişiler o kültür merkezlerinde yaptıklarını sergileyebilirler, konserler görebilirler. Örneğin burası o genç güzisyenlerin konser alanı olarak verilebilir. İnsanların yani ikişer yüzler ya da beş yüzlerle önererek izleyecekleri konserler, dinleyecekleri konserler gibi çok belki de ücretsiz. Resim ve heykelle ilgili çalışma alanları, herkese bir sürü binalar var. Bu binalarda insanlara hazırlık yapabilecekleri bir dönem verilerek üç ay, beş ay, altı ay hazırlan, İşte sana şurada sergi açacağız denebilir. Yani, de bunlar kültür merkezlerinin çok daha verimli, çok daha genelik, yaygın bir şekilde kullanılması. Ve sanata tabi daha. Tabi Tabii ki yani o. Çünkü biliyorsunuz biz daha çok Hayır, ben böyle bir ayrıntı yapmıyorum yani iyi sanatçıya yok, büyük sanatçı diye bir derdim yok. Ama şu andaki olan da yedi el kesimleri elinde ve onların dışında üstüne insan var. Yani insanlar var, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yaptıklarını hiç kısmını seye hiçbir şekilde sunamıyorlar. Bunu sunabilecekleri yerlerde özel galerilerde ya da özel bir türlü insanların tekerlerine girmek yerine işte hediyeler bu tip şeyler yapıcı olmaları gerekir. Bu mecliste onu öneri olarak ödülebiliriz. Zaten açık. Şimdi evet. Arkadaşlar. Tabii kendiniz. Eee Yusuf Aslan ben haberi ailesini ömüyorum. Bir de şöyle bir şey yapalım. Geçmiş sürede yok, şu anda konuşup yedi kere arkadaşlar yani benim haberim yok diyerek tekrar bu zamanı alırsa tekrar başa dönmüş oluyor Bir düşünüyorum. Yani nasıl hep bunca bir sözü vardır. Bilmeyen bilene diye. Kısa geçer. Çünkü bir yer bir taraf anlamıştır, bir taraf anlamamıştır. Böyle kolayca bir kolayca şey yıldız içerik. İyi bir şeyler yaparlarınızı düşünen bir ara geliyor. Ben kafamda ki bu meclis yürütme yeri çatıyı çatı oluşturursa, tanıyorum belediyede bir başkanlık oluşturulur türlet içerisinde bütçesini oluşturursa, bütçesini oluşturur bu hareketin bu ay için yine benim kafamda geçerli. Yani mutfağım ben her şeyi alıyorum belediye bunu yapacak her Siz yedek yapmayı öğrenin. Yani benim için de sizin için de geçerli. Herkes yeterli ve gelsin, orada göstersin, belediyenin buna hazır olduğunlar diyorum. Ben diyorum ki, Kısa Yolmaz'ın bir yere geçelim. Kojilerimiz nedir? Bakalım, bir yıl sonra ya da altı ay sonra şu kafi köyleri, herkes kendine <gülüyor> göre işleri yapar, ortak bir sergi düşünüyor. Tanıtım anlamında. Yani zenginiz şu akademiler de var. Bu, genç yaşadıklarında, bu kentte yaşadığı için yani diğer taraftan sadece yedi evren olmadı mı? Diyor. Allah'ım. Yani, tarafından güzel bir taraftır yani. Yani kamu anlamında gezebileceğiz, orada daha güzel şeyler görebileceğimiz çırağını koyacak. Görüyor musunuz Çanlıca'da ben arada bir görüyorum. Şöyle bir çevreye başladı. Yani Çanlıca'dan ne olduğunu gördüğünüz zaman da Tadıköy'de artık denizde de Böyle korkularımız da var. Ya yani, bunun şeyin ben de ben birlikte olmak anlamında ne yapabileceksek her şehirde beyin kutansıya vakt edilir. Diyor ki bir kürsümüz zaten var. Bu kürsüyü başkanlığa götürebiliriz. Orada bizi tanımlayabilecek. Arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Belki Türkiye'de ilk olacak için diyorum Kadıköy'e Biz belediye de bir protokol yapacağız. Bu protokol buradaki sanatçıların önerilerini aslında bunu almak istiyoruz. Oluşacak protokolde ve hassasiyet göstereceğiz ve nere göstermeyeceğiz. Bu konuda önerilerimiz olursa o protokol metnini oluşturma gibi bir şeye gideceğiz. Yani, bir, bir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 Gerçekten bir şey var. Gerçekten bir şey var. Onunla ilgili hala bazaların hazırlanırız. E, önemli sorumları var Arkadaşlar. Ara veriyoruz. Ara, Böyle, ara, ara, ara, ara, ara, ara. veriyoruz. Ara, ara. Devam ediyoruz. A <gülüyor> tekrar merhaba. Ses paylaştırken. İki şey bir, bir soru olmuş. Yazılıyor. Tamam. Yazılı bölümleri nasıl iletebiliriz diye, website bir form oluşturacağız. Zakat eyleye atmak isterseniz bu formlar burası da duruyor. Çıkışta lütfen yazınıza bırakmaktan çekinmeyin. <Gülüyor> İkincisi sanırım 8 Mart'ta ilgili Kadıköy Belediyesinden bir anons vardı. Evet. Yok belediye değil Yok Sadece buradaki mi? Belediye değil mi? Belediye değil mi? Belediye değil mi? Belediye değil mi? Belediye değil mi? Belediye Herhalde herkes sistemi yazdı, telefonunu da yazdı, orada buluşalım, 8 Mart Kadınlar Dönü'nde birlikte sarmış. sonra da Haydarpaşa e, şehir Dayanlaşması, var, dayanlaşmasının var, istersen oraya geçeceğiz şey diye düşünüyorum, burada da çalışmıyoruz artık. Çalışıyor mu? Evet. Olur. Şimdi evet. öneririm devam bu evet. Bu arada, konuşma süresinde elinizi kaldıracaksınız, ben bakıp, kısırıya herkesi ya seyirler ya eee söz vermek. Eee neler var şimdi bizim eee birkaç arkadaşla birlikte e, daha önceden kurulmuş bir e, proje var. Üzerinde uzun zaman çalıştığımız bir proje vardı. Eee bu projede belediye başkanımız eee projede e, yapılmış olan buradaki ilk toplantı öncesinde biz çalışmaya başlamıştık zaten e, ve e, belediye başlarımızla e, bu süre içerisinde atölyeleri gezmeye başladık e, buradaki toplantıların ikincisi oldu üçüncüsü oldu e, bu süreç içerisinde biz bu projeyi olgunlaştırdık e, bu proje nedir? E, zaten e, şey, belediyeden takım mekanların kullanılmasına ilişkin ve sancılara ait bir e, alanın oluşturmasına ilişkin e, ortak herkesin e, talepleri var. Biz bunu bir proje haline getirdik. Bu projede e, bizim talep ettiğimiz bir e, mekan var. Bu mekanın e, iş, işine dair e, gerileri tespit ettik. Bu mekanın e, önce bir yıl boyunca nasıl bir bütçe ihtiyacı olduğu, e, ve e, bu mekanda delilin yer alacağına dair de e, bunları kalem kalem bütçelendirdik. E, bunu bir e, pdf ökümanı haline de getirdik. E, dolayısıyla burada <gülüyor> hazırladığımız bir proje var. Bu projeyi de e, size e, sunmak istiyoruz. E, bu projenin içerisinde e, belirtilerimize tavs edeceği e, bir mekan birisi de e, bu öncelikle sadece görsel sanatlara e, görsel sanatlardan eee etkinliklerin olacağı, bu e, alanların insanın yer aldığı bir şey olacak. İçinde sergilerin olduğu e, mekan içerisinde kendi bünyesinde ayrıca bir arşiv ve kütüphanesinin yer aldığı ve sanatçıların kullanabileceği bir takım atölyeleri olduğu. Ve e, süreli sergiler e, ve etkinlikler yapacak bir mekanda varılıyor. Bunu biz e, nasıl işleyeceğine, ki bunu işte ben e, Tunca Sulaşı, Kenan Uzun bayraklar ilk başta üçümüz gündülemiştik. E, bu şu an dedikte e, bir mekan tarsettiği anda e, kurulayabileceğimiz, hemen işler haline getirebileceğimiz, her çalışılmış bir şey. Bunu e, daha detaylı olarak Sıfır de evet. evet. evet. evet. arkadaşlar biz şöyle bir şey düşündük. Yani şu an çağrınız söylediği öneriyi bir kurul oluşturup o kur, o biçimde yürümesi o konuda o o kumda enerji verecek arkadaşlarım o kurul toplanıyor çatısı altında toplanıp işiniz varması için bu durumun bir kurul olarak. Bir üniversite, bir üniversite. Bu kurulun bize getireceği bilgiler, işte de var olan ilişki alın içerisinde belediye ile olan yani genel yöretimle olan ilişkisini, iletişimini sağlayacak bir biçimde kendimizi konumlandırıyoruz. Aslında bizim kurullardan bahsetmek istediğimiz şey şu, tam Cari'nin söylediği bir projemiz var. Bu proje için o zaman bir kurul oluşturalım, o kurul bütün her şeyi değerlendirsin, datasını yapsın, biz de bunu... İlişkisini yerel yönetimde ilişkisini kurallar gibi bundan dolayı aslında kurullar kuralları gibi bir şey vardır. Ömer çıktığında kurul kurulacak zaten biz kimselere herhangi bir, bir şey olarak şu kurul kurulacak demeyeceğiz. Bir öneri çıktı o zaman bu Ömer'in bir kurulu olsun mu bunu meclise sormak açısından aslında bizler bir taraftan toplandık yani bir proje sunulduğunda bu projenin bir kurulu olursun mu o kurulda var olan meclisle ilişkisiniz, ilişkisi özellikle. Bu <gülüyor> yani belediyede nasıl ilişkilerini sorgular yapalım, Bu böyle bir yöntem mi, böyle bir model mi deneyelim biz önerdiğimiz olalım. Biz bu kendi sistemimiz uygulamak istediğimiz projenin uyguluyoruz. Tabii ki ama mesela başka arkadaşlar da biz de katkı sunabiliriz dediğinde o okulunun içerisine girir, girer. Evet, ah, dediğim de gelsin size o öyle. <gülüyor> <gülüyor> ben de <ben gülüyor> kaçırma <kardeşim gülüyor> evet. istiyorum, <gülüyor> Yani çok pratik evet. bir çözüm olarak Şu anda yapabileceğiniz şey size bağlantı için PDF gönderirseniz, siz onu buluaklayabilirsiniz. Ondan sonra örneğin mecliste ya da hatta onun öncesinde anons yaparak ilgili insanları çok bilirsiniz. Evet. Çocuklar da çalışıyor, tekrar. <temizler. gülüyor> <Yani, gülüyor> arkadaşlar şimdi mesela <gülüyor> biraz yol aldı. Elbette yeni gelenlere tekrar çorbayı ısıtmak gerekecek falan edecek ama şimdi somut bir talep Somut bir talepi tekrar komisyonlara dönme. Baştan söylediğim bürokrasiyi başımıza sarın. Ama şimdi somut bir talep var. Bu somut talep büyütme tarafından cevap şey yapılacak. İtirazları açıktır. Şeylere açıktır ama gelen somut bir talep. Yani soru talebi değerlendirecek bir alt kurum demek gerçekten bu de şey mekanizmasının görmemiz anlamındadır. Çalışma grupları anlamında alt kurum olabilir, evet. yani şey olabilir ama bu, bu, bu, bu ölerinin değerlendirebileceği bir kurum, bence biz çok başa sarar. Bunu belediyeyle müzakerede verebileceğimiz bir millet var. Yani evet. o da yürütmedi. Yani, şu an ki şey olarak yönetmez. Yani çünkü. Bu uyanıyı yapayım ki bazen böyle bir şey oluşuyor. Çok hızlı bir şey, söylemez, <gülüyor> şey Yani biz burada bir değerlendirme kurulu olayına zaten çok karışıyız. Yani ben burada kast ettim. Hocam e, dediği aynı şey. Çalışma biz, e, Katılmak isteyen, bu projeye katılmak isteyen, devam ettiği yerde insanları bir yere bir durum şey yok. Şeye geçen, e, bizim Proje içerisinde zaten bizde bir yıllık bir işleyişimiz çıkardı ve bu bir yıl boyunca bu bahsettiğim üç kişinin bu mekandaki görev dağıtımlarını tespit ettik. Dolayısıyla burada sizin konuştuğunuz komisyonla çok benzer bir işleyiş var. Yani dolayısıyla biz bunu bir senedan işte sonra görürüz, bir senedan sonra bu projede, daha sonra. Başka üç kişi ya da beş kişi alacak ya da devam geçirmiş. Bununla ilgili sunum da yapabiliriz başka bir toplantıda ya da doğrudan sizin söylediğiniz gibi toplu olarak paylaşabiliriz. Bu Bunun dışı farkında. Ama bir şey mesela burada, burada belki sağlamayacak, şey, yapılmış olanın belki hafifçe, şey, belki sanki birileri varsa onlarla birlikte görüşürüz. Hani biraz daha arkadaşa dolayısıyla hemen tutalım. Yani zaten komik oluyor. Sizin Bak istikametinde 2 Önemli mi evet. <gülüyor> e, Yani benim kafam şu şekilde ötüşüyor. Benim kendimizin projeleri vardır, e, sistemleri vardır. E, ama bu e, yani bunu bir meclis oluşturuyorsa bu meclisin amacı, e, amacı benim hissettiğim kadarıyla bir iletişim anı e, kurabilmektir. E, e, e, yani tartışa tartışmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ee, diyeyim, e, kendi aramızda iletişim alanı kurmakla ilgili çok tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunu e, akılcı bir yönlemle e, dijital, e, sanal ortamdan e, e, yani bir sürü forum, site vs. benzeri şey üzerinden bir e, üst başlık, alt başlık açarak aslında çağrıdığım projesi gibi bir şey yaptığımda benim ilgi konumum varsa e, çok kolay bir şekilde buraya entegre olabileceğim. Bunu, e, bu, bu meclis toplantısında yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Hatta e, internet üzerinden eğer bir sunuma gerek varsa onun e, e, organizasyonu orada hazırlıyorum. Belki bu meclis e, dışında, e, başka bir yerde, burada, başka bir zamanda bunu e, küçük küçük, yorularız olmadan aslında kendi içinde doğal olarak benim bilgilerimle tanışmama imkan sağlayacak ve çalışma sağlayacak şekilde e, oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. E, Meclis'i okutular, e, yani bu e, karanlık bir yerden belediyeyi diyorsak e, şimdi e, aradan baktım e, Örköy Gazetesi'ne, bir acil toplantımızda ne yapayım yani, söylemiştim, niye yapmayayım? bu sefer var, e, bu sefer varken ben de şunu e, söylüyorum neden olur fotoğraf olarak yine tak, e, e, e, ismini görerek Nasıl kanıtlanabilir? E, bizim bizim e, yani, e, isyetiştir. E, bence bu konuda tartışmamız gereken e, bu meclisin belediyeye yaptırım olarak e, e, değişikliği getirmek açısından eee, gereken iki şey var diye düşünüyorum. Bir, e, ekonomik e, yani bu fiziksel altyapı, eee çelişici açısından, <gülüyor> e, şey, e, şey Genel e, ölçekte e, sanat ve kültür ortamının e, belediyeyle ilişkis üzerinden ekonomik olarak e, nasıl ilişkileneceğimiz yani ve buradan e, e, nasıl alanlar, nasıl işte yoklu topazlar, imanlar vesaire olan alanlar e, kurulucamızla ilgili bir baskı yaratabileceğimiz bir model oluşturmamız gerekiyor. Belediyeden talepimiz ilk protokol olarak böyle bir şey çıkıyor. Talepimiz şu oldu. Meclisin herhangi bir duyurusunu olduğu gibi yayınlanmasını talep ettik. Ama onun dışında belediyenin gazetesi burayı haber yapmak istiyorsa lütfen haber yapabilir. Ama bizim, bizden giden herhangi bir duyuruyu, herhangi bir bildiri olduğu gibi yayınlanmasını talep ettik. Yani var. Ona karşı böyle bir cevap şey veriyor. Benim arkadaşlar. Bu videoyu başlangıcında yeni bir filmiyle başladım. Kadıköy'ün ilkine karşılaştırma geldi. Ve bütün kadıköy'ün sanat kurulu oluşturmanın anlamı şudur. Projelerimizi, önerilerimizi bu halde bir yeri sunulur. Bu projeler sanat kurulu ile tartışılır. Ve daha sonra eğer belediye veya başka bir gidecekse yine bu kurul tarafından öneri götürülür. Burada üç kişi, beş kişi ben proje yaptım, işte bu yere alacağım, buraya işleyeceğim, bu <gülüyor> i̇şte, hakkı benimdir, işte ben de şunu yapacağım gibi e, böyle kelimenin tahminyali haliyle böyle uyanık işler gerçekten bizim sanatçı kişiliğimize, sinerjik yaklaşımımıza hiç, hiç yakışmaz. Ortak gayretler ve gerçekten demokratik bir paylaşım. Adil bir paylaşım. Ancak ve ancak bu, bu şekilde görür. Ben onu bir kere belirtmek isterim. Çünkü onlar önce de benim yapmış olduğum arkadaşlarımla gel değinmenin e, sanat ve kültür projesi var Tübün ona son olan size diğer onların danıtı göstereceğim o kadar çok sanatla ilgili e, yapılması gereken işler sıralanıyor. ama önemli olan burada bir projeyi hayata geçirirken sinerji toplu halde ve de demokratik kararına da yapılmasıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. İlteniz bazı bundan katılmadığını söylemek istiyorum. E, herkesin destekleyebileceği bir projeye e, neden belediye destek vermesin? Gerçekten e, imkanlar sınadıysa ve çok kayda değerli projeye hepimiz üzeri gösterdi. E, ki bu birlikte insanları çizgi düşünebiliyorsunuz. Belediye. Belediye'nin destekleriyle ilgili söylediğiniz şeye karşı gören ve eşecek Yanlış mı? Evet, evet. Yani ben belediyenin böyle bir durumda destek verebileceğini düşünüyorum. Ee, arkadaşımın söylediği şeye çok katılıyorum. Pardon mı isminizi? <gülüyor> arkadaşımın söylediği şeye e, katılıyorum. Tabii ki e, yukarıdan bakıp da belediyeye eğitim e, vermek gibi bir şey olmasın. Hani öyle algılanmasın en azından. Ama e, yanılmıyorsam iki yıl, iki buçuk yıl önce sizi kapsayan bir projeydi. E, Katıköy Belediye'de 40 heykel, 40 heykel tıraş diye bir proje gerçekleşti ve gerçekten e, nitelik açısından söylemiyorum o meşterin direkt yerleştirilmesiyle ilgili e, pancar peklerden mutlaka görmüşsünüzdür. Yani buradaki herkesin e, direkt anonlu olmasa bile heykelle görsel olarak e, fark etmişsinizdir. Yani kabul edilecek gibi değil ve bu yozlaşmanız mutlaka ve mutlaka bir <gülüyor> geçilecek çalışmalar yapılmalı. Hatta bu anlamda <gülüyor> e, mutlaka düzeltmeler yapılmalı. Çünkü sanatım e, içinde ya da nefesimde olan insanlar olarak bence e, bu ciddi görev, bizler eğer görev ve meclis e, haline geldiyse e, bazı sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum. E, kendi ihtiyaçlarımız dışında yerine getirmeye çalıştığımız e, derdimiz olan bunlarla ilgili. Çünkü zaten e, ortada sanat adına çok da olmayan bir şeyin üzerinden marangoz mümkünlüsüyle geçiyorlar, sürekli törpülüyorlar sizlere. Biz bunların karşısında hiç olmazsak gerçekten nitelikli çelere sebeple olmalıyız. Yani, Biz bu gaz tabiri ile takdan siz varsınız ya da başka birse ben bilmiyorum. B D'nin ya gazin bu tutunması çok zor bir durum olduğunu Çünkü gerçekten e, bu tip şeylerden gitmesi, bir yani daha iyi olması istiyoruz. E, ama oraya gelinler biz bir havar diye takip olmasi ya da B D'ye bizden gelip e, bir şeyler yani, B D başkanı gelmişler istedi. Sonra başka bir kurulu kurulmasını sağladı. Sonra üniversite gibi orada başka bir kurulu kurulmasını sağladı. İşte, o gün sizin Pozisyonumuz yoktu belediye vermenin haberinde. O toplantısından bizim bu söz konması gerekiyor, o oldu ama ona iyi haber vermedi. Belediye'nin ciddi şeffaf problemi var. E, altı stratejileri açık açık vermiyor, söylemiyorum. Bunları acil çözmesi lazım çünkü bir süre sonra sanki bunlar şekilde gibi gözükmeye başlıyor. Yani şunu anladım, hani çok fazla yere sağlaması gerekiyordu hızlı bir sinerji oluşturmak için. Bunu anlıyorum. Ama biz başka bir yerden, işte belediye bize de geldi, bizden de böyle bir şey istedi, bize de geldi, şöyle bir şey istedi, yani ayrı ayrı büyüyünce sanki başka bir plan varmış gibi gözüküyor, kesinlikle inanmıyoruz. Ama bunun olmaması için, bunun şeffaflaşması gerekiyor, öncelikle bu. İkincisi de, e, ben mesela kimseye bir konuda eğitim vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani tartışalım, ondan kesinlikle karşısındayım. E, şundan dolayı, bizi daha güzel bir katiköle değil, daha iyi temsil eden bir katiköle ettiğimiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle çok ciddi bir fark var. Yani birini biraz seçmemiz gerekiyor. Yani o güzelin yani şunu özel bir tartıştık. Bir mahalleye beynkar yerleştiriliyorsa, o ülkenin tehlikeli evet, tıraş bu tarafından yorumlanması önemli olduğu kadar o ilçenin belediye ki, yani şehir ab meclisindeki üyelerden birinin de kararı önemli, Orada önüne yerleştirdik ülkenin de kararı önendi. Orada üçüncü katla oturan Çin kararı önendi. Mesela yüzden da biraz daha hani kısmen o entesan işi biraz daha kırıp ee, şeye bakmamız lazım. O çevredeki insanların psikolojisine bakmamız lazım. Bu ister istemez Gerdächtilme düzenleyen problemler yaratan bir şey. Bunu yani çok ifade ediyor. Yani eskiden de onun doğru. Ama e, önce bu aşamalardan geçtikten sonra sanki öyle aşamalar doğal olarak gelecekmiş gibi geliyor. Yani biz size güzel olarak getireceğiz. Buralar daha güzel olacak. Biraz daha sanki böyle 70'li 80'li kafasıymış gibi geliyor. O yüzden şimdi biraz daha e, katıropsu yapıyoruz. Bu durumda bunu ben bilmeden anlıyorsunuz. Yani bu eğitimden kastım aslında, aslında senin şu söylediğin düşünce içini oraya yansıta e, bilmek yani. Çok yani e, e, fiziksel örneğe bir kasabada Gramsha'nın bu arada adam oraya gitmişti sokağa bir sünnesini yaymıştı. Oradaki alıp orayı yapmıştı. Hani orada da ben herhalde halkın gücü vardı. Ne kadar, e, e, kadar e, sanatımın için e, ama e, bir bilinci oraya götürmek e, bence bu meclisin yapması gereken şeyleri düşünüyorum. Ama o adamlar o e, eğitim ...sizcesi altında gitmemek diye söylenmeye bulunmasak. Ne olur çok farklı bir göğe de bulunan. gençler, Yaşlı'nın e gençler grafiti heveslisi oluyorlar. Graffiti artık çok çok farklı biçimlere dönüştü. 12 Eylül'den kalma duvara yazı yazma yasağı yüzünden de bunu çok korkarak yapıyorlar. Örneğin böyle alanlar e, grafikçiler için böyle alan bir duvarlar ya da işte mekan oluşturulabilir grafikçilere de şeyler yapması için oralar sağlanabilir diye <gülüyor> diyeceğim, Bir belediye bir lasteten olur. döneceğim. Çünkü insanların önerileri aynı zamanda kurulları oluşturacak. Bir biçimde nasıl bir çalışma biçimi çıkacağız ve biz bunu nasıl ileteceğiz, nasıl çıkaracağız <gülüyor> nasıl <gülüyor> iletişimini kuracağız gibi bir derdimiz de var. Bir taraftan da yürümesi gerekiyor diye düşünüyorum. Belediye bugüne güne kadar ki bize yaklaşımı tamamen iyi niye göstergesi olarak geldi. Biz kurul olarak, geçici kurul olarak belediyeden bir toplam Bizim herhangi bir kurul toplantımıza katının biz siz bizden ne istiyorsunuz biz sizden ne isteyelim, onu konuşalım diye şey yaptık. Belediye bir güne randevu verdi, buna geleceğini söyledi. Aslında belediyenin bu konudaki eğilimini tam olarak sadece iyi niyet olarak görüyoruz. Eğiliminin ne olduğunu bilmiyoruz. Hani belediye nasıl bir eğilimle bizimle ilişkilenecek? Evet, biz belediye dair bir eğilim söylüyoruz ama belediyenin bize bizle ilişkisinde Eğilimi ne olacak, beledemin bu konuda bilgi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hangi biçimde, hangi şeyde, biz ne geçiyorsunuz? Bilgi, İçimiz... zaten çıkacak. Yani burada <gülüyor> bir çalışma bu böyle... işte, <gülüyor> bir... yani, var. bu şey feryemizdikler zaten çok fazla karıştı zaten muhakkak belli. Yani <gülüyor> alıyor. Evet, evet, Bak, böyle yani. gelmiş. O zaman şuna dönmemiz gerektiğini düşünüyorum, biz projeleri oluşturacak mıyız? Biraz önce evet. arkadaşların projesini bu meclis yen değirmeni boyutundaki evet. bu biçime nasıl değerlendiriyor? Değerlendiriyor, bunu bir sonraki durumda arkadaşların bu konuyla ilgili bir sunum yapmalarını talep edeceğiz. Bu sunumu yaptıktan sonra da bu durumun tartışılması gibi bir yöntem evet. vereceğiz evet. diye düşünüyorum. Yani, Yalnız bir şey, bir, e, bu konuyla ilgili konuşacak kişiler daha önce el kaldırmışlar kimler? Evet, evet. bu konuyla. E, evet. Önceden kaldırmışlar, ben size sevdiğim konuları da başlıyor. Bir de bunu, evet. öncelikle yani bir, şey bir önceki toplantı, bir önceki toplantı orada olduğu için de hani bu toplantı bir önceki halde işte böyle genç ağrısı orada olmuş gibi bir şey olduğu için böyle. Ya o, o toplantıda daha önceki iletişim listesinde olanlara haber verilmişti ve hani buradan tümleyenler bulduk biz de açık tutulmuş yani. Ben açık tutulmuş her yıl biraz kapıklık kapı dolaşarak şey yaptım yani gezdim o şekilde çünkü. Bundan sonra daha bunların daha sağlıklı olacak. Ben burada belediye yolunun ilişki, zaten burada belediyenin temmendeki talepi, yani ben bir şeye bir yere heykel koyacaksam ben karar vermeyeyim ben çıkmıştım. Yani bunu aslında bir belediye yolunun ilişkiyle ben genel olarak bir alan veren ilişkisi gibi görmeyi de doğru bulmuyorum. Belediye eline ait bir kamu. Yani buradaki, burada yaşayan insanların nervisiyle dönen bir yer, ona göre harcamasını yapan bir yer. Yani. Burada beraber karar almak, bu beraber karar almak şeyi yaygınlaştırabilmek önemli diye düşünüyorum. Yani Peki 8, bir şey söyleyeceğim doğru yürüsün diye. 8 Mart'la ilgili herhangi bir durumu meclis içerisinde organize edip oluşturmak istiyorsanız siz o durumu oluşturabilirsiniz. Böyle bir biçimde oluşturmak istiyoruz aslında. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki... <gülüyor> Peki moderatör olarak şunu sormak istiyorum: 8 Mart Dü Dünya Kadınlar Günü için kadın arkadaşların <gülüyor> buradaki mecliste olan sanatçı arkadaşların yapacakları herhangi bir duyuru, herhangi bir etkinlik, herhangi bir şeyi meclisin organları ya da şeylerin ne olursa o konuda ya şeyini yapalım, destekleyelim, oluşturalım. Ya çok kısa bir şey söyleyeceğim. Eğer bu türlü bir şey getirmek isteyen yani arkadaşlar toplantı bittikten sonra da bizim iletişime geçerseniz, plüviar koyarız. Bu şekilde herkes duyar. Yani bu bunu çok rahat biçimde yapabiliriz. Altyapımız var Alt bu şey şey. zaten bu buluşmamızı biz bunun için düzenleyeceğiz. Yani kadınlar olarak da ne yapabiliriz bundan sonra? Ben e, rahatsızlığım dile geliyor. Siz rahat olun. Şimdi e, arkadaşlar neyi yapmakla, nasıl yapmakla size şey yardım verecek miyiz? O kapitalist, sosyolojik olanla, doktumsal olanla, diğerlerden gelenler, insanlar, sanatçılar, hepimiz. Evet. Şöyle bir soru, çok temel bir soru. Niye değil mi benim de, benim şahse, gözde konuştuk. 95'ler beni Hemen hemen o zamanlar atölye açısından çalıştığımızda, merci var, şu var, şu var, orada şey olur mu? Bunlara girecek miyim? Şimdi burada mevcut olan örgütlüğü bir şey yaptığı yani benim anladığım ama sakıncalarının çok sakıncaların ne olur? Türkiye'de dahil, dünyada dahil kurumların sanat ve sanatçı hakları üzerindeki her türlü hak, talep, düşünce e, beyanlarını sakıncalı buluyorum. Niye? Çünkü demokraside inanmamız gereken bir şey var. Çoğunluğun belirlediği şey denir ya, peki azınlıkların nerede? Ya da şu çoğunluktan ben kendi hakkımı nasıl ifade edeceğim? Diyelim ki ben azını benim söylediğim tabur görmüyor. Burada bunu nasıl geçirir? Böyle bir mercim yok. Kimse hiç kimseliklerinden öyle bir takip kuramadı. Şimdi, o yüzden ben annemi de babamı da bu yüzden sevmedim. Çünkü herkes akıllıdır. insanın karakteri üzerine, onun rengi üzerine, A senin de rengi Yani çok ayrı bir şey. Çok uzun da Aklım olsa iki yeri başıma süreceğim. Ama çok büyük bir zaman kaydı. Çok büyük bir söylem var. Ben şahsi olarak bundan sonraki çalışmalarda olurum ya da olmam önemli değil ama muhalifler arasında muhalif olduğunu biliyorum. Kimseyle bir araya gelmek ya da gelmemek gibi bir küsüldü. Yanlış şunu söylüyorum. Ee, Yer gelmeliğinde hissettiği namız ki sadece genel gelmeli işte sosyolojik tabak filan, AKP geldiği Sıkladığın kaçılıyor, sıkıştırıldıklarını açıklar. Erasmus şudur, budur. Çünkü ekonomik, siyasi, politik, kültürel, psikolojik, biyolojik bunları e, toplumsal anlamda özetleyip arkeolojisinde de yapabiliriz. Bildik tanımalarla herkes böyle bir modelleme yapabiliyor. Ama bunlar aynı şey. Bunlar aynı tekrar. Bunlar bildiğiniz ya da bize hiçbir şey kazandırmayacak şeyler. Ben yani öyle ayrı bir şekilde yapamam. İpok olduğundan çalışalım. Hepimizin evet. bu hak ve hukuk ölçüsünde olduğu bu onkolojinin, bu varoluşunu bu anarşist şeyi Bugün buradaki ölçekte evet şu ya bu şekilde bu ortaya çıktı. Aslında bunun nasıl yapacak? Hayat ihtiyaç var mı? Değiliriz. Başka. Şimdi biz kurum olarak Kuruluş olarak bunun adı nedir? Benim burada bir meclis kuruluyor. Buna dikkat nedeniliyoruz. Kimseyi yardım etmek ya seçmek, neyi yapmak aklına saldırmıyor. Neyi yapacağını, Hatta ben az önce şey dedim, çok güzel bir proje kapanda arkadaşlarla konuşacağım. Bunu çok ileride çok ortaya koyuyorum. Antidenemdeki süreçte olacağım. Aslında sisteme de çok güzel bir niyaç farkına baktık. Ben buradaki sorunları nasıl söyleyeyim? Kesimist değilim ama diyimsel projikaları doğru bulmuyor. Çok arkaya yollarda, memle yollarda, belediyelerde, muhtelik katkörüde bundan 7 sene önce sunduğumuz dosyalarda bile bu amperik yani deneysel süreçleri yaşamış insan olarak söylüyor. Belki bu e, yönetim değişiktir. Özgürlüğü, insana olan özgürlüğü, öncelikle diye çok yayınlamalı. Sadece buradaki sanatçılara değil. Teşekkür ederim. Biraz ee, bir bayan oradan bir iki arkadaşla şey dedi, uyanık dedi, ben o üzüldüm. Ben ona üzüldüm hanımefendi. Ee, o uyanık arkadaşlar üç kişi, beş kişi bir araya gelmiş. Sanatçılar güzel bir şey oluşturuyorlar. Ne oldu bilmiyorum ama.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 Birçok insan e, ekonomik olarak daralmış durumda, Sana biz bunları konuşmuyoruz, ben e, kendi e, sağlık hizmetlerini isteğe bağlı olarak ödüyorum. Kaç sanatçı arkadaşımız burada sağlık hizmetleri alabiliyor mu? Alamıyor. <gülüyor> Birçoğumuzun böyle bir şey yok. E, biz sadece tabii ki bu doğru bir şey yani <gülüyor> kiralarının artması, başka bir dönüşüm bu. Açıkılmaz bir şey gibi olur. Ama dönüşüm olacaksa nitelikli bir dönüşüm evet arkadaşlarımızın belki ee, o an başka bir şey ifade etmek istiyorduk. Sadece öğretmek değil de paylaşmak. Yani birbirimizin derdine tercüman olmak bu mu? aslında bu iletişimi kurmamız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Mustafa Öztürk ee, konuşurken bazı şeyleri anlamaya çalışıyorum ilk defa geldiğim için ee, ama bu arada da değiştirme kadını da söyleyebilirim ama bazı ya da yanlış kelimelerini işte, e, mesela e, eğitim vermek yani o eğitim kelimelerini başka şeylerden şey bundan sertesi olmalı olacak ya da ne diyeyim, bileyim e, bir yere içerisinde heykel içerken Şuna da tanışan bu da o heykel yani bir yeri, heykel vardır. Benim yerine bir e, ben Beleksan'ım, bir etrafçı değilim ama, heykel ikileceğe yer de bütün okudur. Yani oraya özel bir şey yapmak. Elimizde bir heykel var, bir olmasa çörek gelir, o buraya mantığına Bu bu konuşmanın hevzanı da tam yanlış kelime seçim verilmiş gibi geliyor. Arada da kafam karışıyor. Yani, yani ki, birazcık ya da birazcık diyeceğiz, bu alt alimlerin grafikteci. Anladığım şepten bakın, her şeyi yapabiliyor. Her tuval potansiyel grafik. Yani bize bu da şu tuval bilinçli oluyor. Sadece konuşma heyecanı gibi düşünüyorum. Yanlış alımda Ya da Bazı şeyler baktığımızda ne olduğunu. Bu iki seyirin birleşiklikte kadar da söylemiyoruz. Sadece yanlış anlayın mı? Şunu söyleyeceğim, çünkü ondan sonra belki iştahları en fazla olsa bir kapatma ıı, yapacağız şimdi. Aa, burada hepimiz çok farklı ıı, bilgi birikimlerinden ya da ıı, çalışma biçimi ıı, mesleklerden geliyoruz. Ya da deneyimlerden geliyoruz. Onun verdiği belli miktar dil kullanımda değişiklikler hep olacak. Ayşe burada manyfırtması oluştururken bazen yanlış bir kelime çıkması da yanlış değil. Bunun bu şekilde bana doğru gelmediğini böyle öğrendiğimiz diye başka bir kelime önermek de yanlış değil. Umarım giderek birbirimize çalışmaya alıştıkça bu güven ve birbirimize güven ve şey çalışma alışkanlığı da oluşacak. Sadece bir şey alacağım. Bir şey öğreniyor. Biraz hangi konulamalarında olacak? fakat bir şey başarmak istiyorsak yapıcı düşünmemiz gerek bizim işimiz inşa edelim o yüzden yapıcı düşünmemiz birbirimize inanmamız gerekiyor. bana ilgili taleplerde bulunmalıyız. Yani, hani ben biraz bu bir böyle düşünüyorum. E dediğimiz bir şekilde bir şeylerin hani eee bey boşluğumuza yansıtıyoruz. Birileri adını birileri anledim ama işte e, genel problemler genel var. Özellikle yani, burada acil üzerinde durulması gereken mesele işte 99 sorunla çıkma hikayesi işte eee yansımasıydı. Evet, zaman bir şey mi konuştuk? Belki yani, başka bir insanlık nasıl olabilir? Belki her atölyeyi burada kira desteği yani, e, Bu da olamayacak bir şey değil. Böylece buradaki o kira artışının geçilir, bir şekilde sanatçıların buradan gitmesine renkli olabilirler. Yani ufak bir şeydir ama bunlar için üzüntüden Bunların hepsi Iıı işte tam bunun içinde söylediğimiz bir şey vardı arkadaşlar. Site üzerinden olabildiğince bu önlemeler gitmeyecek. Keşke daha çok olsun. Ama bir şekilde site üzerinden iletişim aksesinin üzerinden bunlar da daha en azından hem proje gruplu oluşurup tam sonra yaşlı bir gruplar bu şekilde oluşturulabilir ki biz hani burada ııı TÜBİTU sistemi oluşan bu oradan devam ettim bu yaşam sınırın bir bariyer, bariyerin söylediği ses kayıtlarını dinleme olayını iki siktirin kullanma olayını biraz daha aktif değiştirmek sanırım bizim toplamlarımızı daha kısa süreli ve daha verimli süreli hale Kadıköy nokta Kadıköy Samaç Meclisi bir Ama burada bir şey, Kadıköy Samaç Meclisi lütfen Şimdi de oraya bir koyacağız. İki, iletişim proje. E, önemli arkadaşlar de, e, Onu yayınlık yani, isteyen bir ne Lütfen bir benim evet. yetişim, adresi diye, böyle bir kere bir malzemeyi. Evet. Arkadaşlar, e, evet. acil çıkması gerekenler bence yanlış bir şey yaptı. Çünkü anayasal attığımız olan 240 takipte yeni bir platform diyorum ben. Reksname olduğu için böyle bir dil var. E netobize sana orayı, oca, ben böyle ulaş, ben şeyde bir üçiyatla dedim hocam. <gülüyor> Bu iletişim şeyleri yazmışsınız ya. <gülüyor> Hadi nereye yazıyordur adrese sorayım. Atsu evet, adresi. Evet. Ya kart enişte isemliyordu